Telefonunuz var hocam. Alo. Alo. Elmas Hanım, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. İyi akşamlar Hayırlı hocam. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Ee, benim hocama bir sorum olacaktı. Ee, oruçla Aha. ilgili. Hı hı. Ee, Ramazan orucunda kasten bozlan orucun cezası 61 bir gün olarak biliyoruz. Hı hı. Ee, bunun telafisi için hocam doğumuzda oruç 60 gün bir kadın olarak tutmamız mümkün değil. Özel haller durumunda. Hı. Hani evet. e, bunu aralıklı olarak tutabiliyor muyuz? Bizi bu konuda Aydın Öztürk hocam çok sevinirim. Yani aralık özel durum haricinde mi bir aralıktan bahsediyorsunuz? Ee, yani bunu 61 günü nasıl tutabiliriz? Hani eee aralıklıyla tutabilir miyiz hı hı. veya özel e, özel hal, bir kadının özel hali durumunda hı hı. E, bunu nasıl tutmalıyız? Teşekkürler efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam. Evet. Ramazan orucuna geceden niyet ettiniz. Gündüz herhangi bir mazeretiniz yokken yediniz. Kasten yemek olur bu. Dolayısıyla mesela orucu bozan şeyler neyse o yeme içme ve diğer durum bu ortaya çıktığı tahakkuk ettiği zaman ama dikkat edilecek husus nedir? Ramazan ayı içinde geceden niyet ettiğiniz oruç kasten bozulacak olursa buna kefaret icap ediyor. Bu hadisle sabittir. Kefarette iki ay peş peşe aralıksız oruç tutmak demektir. Peki hanımefendilerin özel durumları söz konusu. Peş nasıl tahakkuk edecek? Sual bu. Evet. Burada mesela oruca başladınız. 20 gün sonra özel hal tahakkuk etti. O özel hal geçinceye kadar orucunuzu yiyorsunuz. Oruç tutamazsınız. Biter bitmez 21 olarak devam edeceksiniz. Yani 20 gün tuttunuz. Evet. Özel olarak diyelim 7 gün hal var idi. 7 günün bitiminde 21'den itibaren orucunuza devam edeceksiniz. Efendim 45 oldu, tekrar özel hal tahakkuk etti. E o özel hal bitinceye kadar yeme içme fiili devam ediyor, oruç tutamazsınız. Adetiniz bittiği andan itibaren 46 olarak devam edecek ve 60'a kadar götüreceksiniz. Hı hı. Bir de kaza orucu tutmak gerekiyor. Evet. Bu kaza orucunu ister birlikte tutarsınız isterseniz başka bir günde tutmanız da mümkün. Peki hocam bu yani bu hale kıyasla farklı bir oda içinde bu tahakkuk ettirilebilir mi? Maalesef ilmihal kitaplarımızda fıkıh kitaplarımızda hastalık dahi olsa Hı. hastalık kadına özel hal değil. Yani başınız ağrıdı. Ameliyat olduğunuz başka sebeplerle orucu yediğiniz takdirde tekrar baştan başlamanız icap ediyor. Hı. Yani bu sıkı, biraz sıkıntılı bir oruç tabii. Kolay değil. Kefaret orucu diyoruz biz buna. Sadece kadınlar elinde olmadığı için o hal ve o halde oruç tutamadıkları için muaftırlar. Ee, özel halleri olduğu günlerde oruçlarını yiyecekler. Ee, hal biter bitmez... Normal oruca devam edecekler. Kadınlar için kesintisiz olarak o oruç tutma şekli böyledir. Evet.